Kesinlikle perişan olursunuz diye tehditte bulundular. Derken şiddetli bir deprem onları kız kıvrak yakaladı ve derhal oldukları yerde çöke kaldılar. Şu aybı yalancı sayanlar onlar değildi sanki vatanlarında şen şakrak dolaşanlar. şuaybı yalancı sayıp perişan etmek isteyenler asıl perişan olanlar işte onlar oldular.